namazın remizlerinde, kıyamda durmuş, namaza kıyamda ayakta, ne oluyor hesaba çekildi ona işaret. Allahu Ekber diyor, bu ne demek bu? Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle olurdu olur diyor. Bütün milletleri kabul ediyorlar, selam veriyor da Allahu böyle yapar, namaza girerdi. Niçin böyle oldu Allahu Ekber? Yömele hem fom malum velâ benim illâ mentallâh kalbin selim, ne evlatten ne kasadanınkilerine falan parada hiçbir fayda yok. Hepsini geri attım ya Rabbi, hepsini geri attı. Dünyada da dünyayı geri attım diyor işte, dünyanın içlerinde hepsi var. <gülüyor> Maşer günü kıyamde öyle Allah huzurunda buna manabir ürüyoruz Allah diyor oku defterini diyor ve külle insanın zemnau ta'irahu fi unukhi ve ne okursu lahu yamir kıyamet kitabını okuyor meşhura ikra kitabek kitabını okuyor Allah bir okuyor ki Allah malazabı yursun 99 tane 120 kadar günah işketteleri baştan aşağı defter dolu okuyor dolu böyle gözünden böyle bakmış alay etmiş onlar da yazılmış. Ne küçüğü, ne diyor hepsi teşvik edilmiş. Sonra okulunu, onu görünce öyle vaziyette mahcubiyetinden Allahu Ekber Rukiye geliyor. Sübhane Rabbiyal Azim, Sübhane Rabbiyal Azim, Sübhane Rabbiyal Azim. Ey noksan sıfatta minne Allah, sen büyüksün, sen büyüksün, sen, sen azimsin. Sonra Allah diyor gene, kaldır ısını, oku defterini. O kaldırdı, Semihallahu ve elhamdine manası şu. Ey namaz kılan, Allah senin hamdini işliyor diyor, o manaya. Defteri görünce ikinci defter daha berbat. Secdeye kapanıyor Allahu Ekber, en büyük Allah diye yatıyor yarayın. Yine Allah diyor, kaldır başını secdeden. Kaldırıyor, Allahu Ekber, 300 defter çıkarılıyor önüne. Üçüncü defter gösterilince, vücudur felaket oluyor, Yine tekrar kapanıyor. Allahu Ekber, Subhani Rabbi ala Alâ. Doksan sıfatta olan, olan Allah, yüksek olan, büyük Allah, büyük Allah yani, yalvarıyor. Sonra tahiyyata oturuyor Allahu Ekber, şimdi oturuyor, oku defterini. Yani şimdi selam veriyor sağına, soluna. Şefaatçi arıyor, kendini kurtarsın diyor orada. O adam oraya koşar, bu yok ve annesine gider. En merhametli, en şefkatli anne. Ona koşar. Evvela sağa selam veriyoruz, sonra, sonra selam veriyoruz. sağ selam vermek anneden cevap istemek manasına geliyor, İmdat bekliyor. Sola cevap vermesi babasından yahut akrabasından. Ha. Onun remizleri namaz yani, namazın remizleri.